Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 94.9'da 3 ay sonra tekrar. Evet hoş geldin İsmail. Sahnede <gülüyor> ile beraber yapıyoruz Hı -hı. Şöyle aldım başıma gittim. <gülüyor> evet ya neler yaptın bir anlat bize değil mi? Neyse buradan anlatmayayım. Ama. Tamam. Buradan çıkınca otururuz sofraya. Anlaştık. <gülüyor> ee... Tam bugünlerde e, yeni konular vesaire ararken hı hı. elbette e, dünyada en çok e, gündem olan, e, biz zaten yerel konuları konuşmamaya çalışıyoruz. Asla, var, hep. Hep. <gülüyor> hep küresel. Evrensel konuları. Tabii. Evrensel hatta küresel bile değil. Neyse. <gülüyor> e, malum biliyorsunuz Çin'de başlayan e, ve hızla yayılan bir virüs salgını var. Maalesef. Bu konuda e, birçok yerde... İnsanlar bilgilerini paylaşıyorlar. E, tıbbi bilgilerini ağırlıkla paylaşıyorlar. E, elbette e, merakla izlemek mümkün ama e, biz şimdi geleceği, teknolojiyi vesaire konuşan programda virüsün nesini konuşacağız. E, Dediler hatta, bana. <gülüyor> aramızda böyle bir laf evet, geçti. İsmail işte doktorsun da vesaire falan dilin nesini konuşacağız derken sonra başka bir haber hı hı. ebeledik. E, virüs salgınının, koronavirüs salgınının önden kestirebilen bir evet. yapay zeka programı çalıştırıldığını hı hı. çok önden olmasa da bir süre önceden yeterince önceden belki bir, bir önce hafta önceden vesaire duyurulduğunu Bunun detaylarını da anlatacağız. anlatacağız. Şimdi bu konuyu bu kadar keyifli anlatmak istemeyiz bir sebebi var. Evet ya internet böyle de kullanılıyormuş. Evet esas bağlamak istediğimiz, esas Mesajımız buradan yani değil mi? Bizi evet. üzerken bu virüsün bu kadar hızla yayılması, bir yandan da umut bulmaya çalışmak istedik. İki <gülüyor> noktadan kendimize umut bulabildik. Evet. Yani internetin kötü kullanımı evet. dijital dünyada çok yaygın. Malum bir sürü sebepten dolayı bilgilerin, şimdi bu lafın altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Sık sık da söyleyeceğim buraya geldiğim zamanlarda. <gülüyor> Daha önce de söyledim. Uçuşan bilgiler yığınıyla bizi karşı karşıya bırakan bir... Ee, olgu ee, birbiriyle bağlantısı olmayan bilgiler yığını e, küçük minik bilgicikler e şok eden karamsarlığa sürükleyen bir, bir yere getiremediğimiz evet. için de doğru okumalar yapmakta zorlanıyoruz ve geneğinden fazla da alıyoruz hı hı. Ee, şimdi bunun dışında e, ufak ufak başlayan e, tekrar üstüne de konuşacağız derli toplu haberler verme vesaire evet. oluyor. var Birincisi, internetin e, ve e, yapay zekanın doğru kullanımında bir örnek konuşacağız bugün. İki, bununla ilgili haberlere ulaşmaya çalışırken karşılaştığımız bir şey var. Artık herkes derli toplu, e, çok da uzun olmasa da yeteri kadar derli toplu haberler yapıyor. Kaç tanesi de gördük? Çok ama e, İngilizce. Çormukta. Ama İngilizce. Evet. Güzel ama İngilizce. <gülüyor> evet, yani bu topraklarda da bunun artması... Şart. Şart. Ee, sadece birkaç Türkçe site küçük alıntı çok. yapmış. <gülüyor> yani özetlemiş biraz. Çokça evet. özetlemiş. Muhtemelen o siteye gelecek reklamlar için yapılmış. Gerçi. Gerçek derdinin bir bilgilendirme olduğunu zannediyoruz evet. ama birçok Wire, Vox vesaire. E... Hem de vatandaş gazeteciliği, yurttaş gazeteciliği yapan açık kaynak e... gazete... De diyemem belki dijital mecralarda çok da derli toplu derinlemesine haberler yapıldığını gördük, dosya yapıldığını gördük. Evet. Biz de bilgileri oradan aldık çoğunlukla, verileri oradan aldık. Bizi de vatandaş olarak güçlendiren bir şey aynı zamanda. Aynen, ikisini birlikte e, düşündüğümüz zaman, ikisini dediğim şu, e, bilgileri oradan e, almaya çalıştığımız zaman alabildik ama... Hı hı. Al, e, ama değil. Bununla beraber alırken bayağı del toplu evet, izleyebildik. Evet. Bir de bu gazete e, bu yayınların dilinin e, güvenilir bir dil e, dizgesi mi diyeyim Sayın Hocam? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış olmaz herhalde değil mi? Yani güvenilir bir dille, güvenilir bir e, anlatımla yaptıklarını Doğru. gördük. E, spekülasyon çok fazla içermeyen sorularıyla ve e, kaynak beslemeleriyle Doğru. giden e, haberler oldu bunlar. Türkiye ana akım medyasında daha çok böyle ölü sayıları, yarı, yayılma oranı şurada da görüldü, burada da görüldü Hiç şunu Türk yapın. Var mı? Evet. Hiç Türk var mı? Evet. Bu andaki Türkler çıktı mı? Evet, biraz sansasyonel şeyler, tıklama tık çekmek için değil ama Yabancı kaynaklarda paylaşırız da kaynakların isimlerini. Açıkçası paylaşmak evet olabilir de yazınca çıkıyor zaten. Doğru, <gülüyor> İngilizce doğru. yazınca İngilizce çıkıyor. çıkıyor. Ee, Yapay zeka tabii artificial intelligence ya yazınca. Ee, ve koronavirüs diye yazınca ulaşıyorsun. Çok da zor değil gerçekten. Ee, bir sonra dökülüyor her şey önüne. Peki nedir? Ee, ne olmuş? Ne olmuş? Artificial Intelligence'den, AI'den ya da yapay zekadan bize ne fayda gelmiş. Artık dünyada bu tür kullanımların artması gerektiğini ve bunu çok savunduğumuzu belirtelim. Şimdi bu bir kamu sağlığı ve hatta yani sadece o ülkenin yerel, yerelin sağlığı, güvenliği, korunması önlemi meselesi değil... Artık global bir mesele böyle büyük salgınların yarattığı tehlike. O yüzden hem yerel hükümetlerin hem uluslararası işbirliklerin Dünya Sağlık Örgütü gibi işte başka kurumlar gibi. Hem de um, uluslararası bir sistemin bunu gözetlemesi, denetlemesi, kontrol etmesi gerekiyor. Bu noktada hükümetlere... Olan güven ve güvensizlik işin içine giriyor. Sana birazdan onu Tabii. soracağım. Şimdi Çin deyince herkes bir iki kez düşünüyor yani yapılan açıklamaları. Yapılan açıklamalar ne durumda? Sonra bunu acaba double check etmenin, iki kez kontrol etmenin bir yöntemi var mı? Böyle girişimler, özel girişimler ne iş yapıyor? Hükümetlerin yerini alabilir mi? Ya da bize bir güvenlik mekanizması sunabilir mi? Gibi sorularım var ama en baştan bize... İsmail bu, bu şirket ne yapmış, kim... Böyle buradan başlayalım mı? Bu örneğin ne olduğunu evet. bir kabaca söyleyelim. Evet. Ee, Kanada menşeili hı hı. Blue Dot e, isimli e, aynı alanda çalışan birkaç e, oluşumdan biri, biri. Hı hı. E, şirket. De diyebiliriz. Bir diğeri San Francisco'da var. Bunlar özel kuruluşlar. Hı hı. Devlet organizasyonları değil. Mesela Amerika'nın hastalık takip merkezi var. O devlet bağlantılı bir kuruluş. Doğru. Burada oluşturdukları sistemle Virüsün ya da e, normalden normal e, istatistiklerden fazla görülmeye başlanan herhangi bir hastalığın aslında yüze yakın hastalık takip ediyorlarmış. Hayvanlarda görülenler de dahil. Evet. evet sadece insanlar insan, değil. Ha, ama insan popülasyonunu daha çok korumayı bir ama tabii ki hayvan insan bulaşığı e, evet. da taşıdığı için ve hayvan topluca hayvan e, hastalığı da maddi zararı evet, yol için evet. onları da takip etmeye evet. çalışıyorlar. Evet. Bu neden önemli? Birazcık onu söyleyeyim. Ee, gerçekten bir bölgede artık virüsün yayılması, bunu herkes biliyordur ama bir, nedir bunun motivasyonu? Hı hı. Bir yerde virüsün yayılması artık dünyadaki özellikle insan e, seyahatlerinin artması nedeniyle çok hızlı bir şekilde yayılmasına e, yayımma, yol açıyor. E, bu da hem can kaybına hem de ekonomik kayıplara yol açıyor. E birçok insan sadece can kaybını düşünecektir ama ekonomik kayıplar gerçekten üst düzeyde olmasa bu bahsettiğimiz şirkete bu yatırımı yapamazdı kimse. Bu da artık 200'lük mi diyeyim ya da ne diyeyim ya da işte bu işin doğası böyle Duası. galiba diyelim. Yani 2003 yılında Kanada'da Toronto'da SARS virüsünden etkilenen Kanada'da Hah. enfeksiyon hastalıkları uzmanı Kamran Han. Kamran kurucusu. Han diye. Kamran Han'yın biz ona. <gülüyor> Kamran Han e, enfeksiyon Kendisi doktoru. Kendi doktor, evet. Enfeksiyon hastalıkları doktoru. 44 ölüm vakası var e, SARS'tan 2003 yılında Kanada'da ve hiçbir şey yapamadık. Elimiz ayağımız kolumuz bağlı kaldı. E, küstüm hayata. SARS'tan <gülüyor> diye e, devam eden sonra da bir şey yapmak lazım diye düşünmüş, taşınmış vesaire. Ya da arkadaşlarla bir çalışmalar yaptıktan sonra 2004 yılında bu şirketi kuruyorlar. Bu şirket e, salgınların e, dağılımını, hı hı. hızını vesaireyi incelemek için kuruyor, kuruluyor. E, bunu yaparken de bir algo, yapay zeka e, tabanında çalışıyorlar. Hem o hem de insan çalıştırıyor. Onun sonrasındaki analizleri. Şüphesiz. Evet, şüphesiz. Uzmanlar yapıyor insan uzmanlar. Kabaca şey bilgisi vereyim. 9,5 milyon dolar e, evet. girişim sermayesi. 40 çalışan. 65 ayrı dilde takip dünyada. Haberleri, raporları Ve takip ediyor. Ve günde ortalama 100 bin diye kendileri açıklamışlar. Abartılı da olabilir tabii. Devletlere ne kadar güvenemesek de şirketlere de bir, o kadar da güvenmeyelim. 100 bin ayrı article makale. Yazığı. Yani işte her şeyi içeren her şey. bir şekilde onun için e, ne ulaşıyorlar ama ısrarla belirtiyor sosyal medyada değiliz. Değiller yani. evet. Sosyal Böyle medya takimi yapmıyoruz. Evet. İki sebebi var bir Hı -hı. çok karmaşık ikincisi de çok yanıltıcı. Hı -hı. Sosyal medyadaki e, paylaşımlar gerçekten bizde bu alanda veri olarak kullanabileceğimiz paylaşımlar değil. Eğer kravat satmak isteseydik belki olabilirdi Doğru. ben ekliyorum. Doğru. <gülüyor> bir de şeyden en çok yararlanıyorlar. Ee, hava ulaşımı kayıtlarından, bütün ulaşım kayıtlarından bir, aslında. Bir, bir liste yapmışlar, verileri evet. topladıkları yerlerin Bir enfeksiyon hastalık salgınlarını e, topluyorlar, bunu, veriyorlar. Bunu kimden alırlar? Bunu yine bu yazılı e, kaynakların üzerinden toplayarak. Anladım. Asıl söyle şu, söylentilerin peşindeyiz bir anda evet, biz evet. diyor. Nerede peki o söylentiler oluyor? Haberler haberlerde, işte ana, ana akım medyada Hı -hı. vesaire, e, forumlarda, söylentiler Hı -hı. forumlarda oluyor, işte bloglarda oluyor vesaire. Anahtar kelimelerimizle bunları arayıp bir araya topluyoruz vesaire. Baya canlı takip yapıyor. Tabii tabii işte yüz bin tane evet. ortalama yazıdan bahsediyorum. 65 ayrı dil. dil. Anahtar kelimesi ne olabilir? Virüs, hastalık, zatürre, Hı -hı. E, üç Sırtlaştı, kişi birden yayıldı. vesaire Hı -hı. gibi. Hı -hı. Sonra hastane ve sağlık tesislerinin yazışmalarını ama e, özel yazışmalara girdiklerine dair herhangi bir şey yok. yok. Rastlamadım ama kesin girmiyordur da diyemeyiz. Bilemiyoruz Hı -hı. bu işleri. Bölgesel hareketlilik, e, insan hareketliliği ve global hareketlilik. Yani burada işte senin söylediğin seyahat firmalarından evet. veri alıyorlardır. Büyük ihtimalle e, isim önemli olmayabilir yolcu ismi ama sayı, Nereden, nereye? sayı. sayı oluyordur. Hı -hı. Canlı hayvan popülasyonunu izliyorlar. Sivrisinek kene raporlarını evet. izliyorlar. Hayvan enfeksiyon hastalıklarını, toplumsal demografiyi ve gerçek zamanla iklimi Hı -hı. alıyorlar. Bilgi verilerini, bu, bu verileri toplayıp bilgi verilerin hepsini merkezi bir hale getiriyorlar. Ve algoritmadan, algoritmayla okuyup Hı -hı. sonra çıkan sonucu uzmanlarla evet. tekrar e, verifiye edip bir bir çerçeve çiziyorlar kendilerine. Vakaya özel hastalık alarmı geliştiriyorlar. Gerek duyduğu zaman vakaya özel lafını özellikle diyorum. Ee, işte alarm var salgın var değil. Yani bu şöyle şöyle bir evet, durum var. Evet, bilmem evet, ne şöyle hareket ediyor Daha vesaire gibi. Daha spesifik şeyler söylüyorlar. Aynen hastalığın <gülüyor> önemini de. E, niceliksel değerlendirmeyi tabi tutarak işte e, aynı zamanda işte ne kadar yayılıyor ne kadar hangi hızda yayılıyor vesaire Biskalası diye bir var. var onun herhalde. Bunun he. sonucunda da toplamda amaç riskin azaltılması, ön müdahale organizasyonunun optimaz, optimizasyonu yani ilk e, sağlık ocaklarında birinci basamak evet, sağlık hizmetinde evet. vesaire neler yapılacağını organizasyonu ki kaldı ki şirkette şeyde sayfalarında Önden zaten genel bilgileri içeren hastaneler ve birinci basamak sağlık hizmeti için genel bilgileri içeren bilgiler var. var. Bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğine dair prensip olarak. Ve peşinden de mücadele başladığında da iş akışı gözetiminin kolaylaştırılması amaçlı bir yazılım yapmışlar bu insanlar. Şimdi... Şey, şey hissi veriyor bu bana biraz sanki yanlış mı okuyorum bilmiyorum ama e, sağlık görevlilerini işte kamu sağlığı organizasyonuyla sorumlu kişileri, kurumları... Ee, ya da hastane sahibi insanları uyarmak amaçlı, onların işini kolaylaştırmak amaçlı bir program gibi geldi bana. İşte şu... Sıradan vatandaşa hitap eden şey değil, değil, değil mi? Değil. Hı -hı. zaten e, açıklamayı biz bulamadık, sen evet, <gülüyor> müşterilere evet. gönderiliyor. Evet. Müşteriler kimdir bilmiyorum devletlerdir e, sipar kuruluşlarıdır neler vardı senin gördüğün? Ee, şey diyor evet ülkelerin e, birkaç tane ülkenin şeymiş e, sağlık bakanlığı diyebileceğimiz kuruluşları havayolu şirketlerimiş yine müşterileri ondan sonra büyük şehirlerin büyük metropol şehirlerin hastaneleriymiş hem özel hem devlet çünkü ilk enfekte olmuş insanların ilk başvurduğu yerlermiş o büyük hastaneler. Ama şu anda genel kamuya, insanlara, vatandaşlara satamıyoruz bunu diyor. Değil evet, satılmasın zaten. Satılmasın. Ee, Onu yani, ilgilendiren mekanizmanın bir parçası değil o aşamada değil yani mi? Yani önleme... şey yapılabilir, yok panik olabilir gerçekten. Evet. Ama gerçekten mantıklı bir biçimde ya oraya doğru gidiyor aslında. Devletlerin güvenilirliği yok çünkü devletler kendi ekonomik çıkarlarını evet. önceledikleri için. Ee, böyle bir tiyatro oyunu da vardı ama şimdi biraz sonra hmm. aklıma gelir ee, halk düşmanı diye hmm. yani zehirli bir bir doktor zehir sudaki zehiri görüyor ama il, ilçe neyse bölge yönetimi tarafından susturuluyor öyle bir oyun vardı yıllar önce yazılmış işte muktedir olanlar öncelikle şeyi düşünür ee, ekonomik toplumun ekonomik çıkarlarını düşünür ama bu ikisinin bir dengelenmesi lazım. Evet, evet. bunu da düşünülmesi lazım ama e, nasıl yapılacağını var olan bir şey de organize etmek gerekiyor. Bir hastalık varsa tedbir alınması lazım. Bir başarılarından lazım. bahsediyor hem haberler hem de kendi siteleri. 2013 yılında değil mi? Evet. Güney Florida'da Zika salgınının ne kadar büyüyeceğini yayılacağını bir salgına dönüşeceğini çok başarılı bir şekilde öngörmüşler, kestirmişler. Ve bu British e, sağlık ...dergisinde de, bir İngiliz sağlık dergisi, dergisinde... De, ...The Lancet diye sen daha iyi biliyorsundur... ...orada da yayınlanmış... ...yani bilim insanlarıyla da... ...beraber çalışıyorlar ve bu... ...raporlarını da... E, ...makaleye dönüştürüp yayınlıyorlar da... ...kendileri de zaten... Evet. Ee, ...dediğimiz gibi o uzmanlar kurulu... ...zaten bilim insanları... Hı hı. Ee, ya işte o kadar e, iyi yerlerden istendiği zaman iyi bilgilere ulaşılıyor ki... ...bunun altını sık sık çizmeye çalışıyoruz gerçekten. Doğru. E, i̇nternette bilgiye ulaşmak doğru yollarla çok e, çok mümkün ve çok kıymetli Hı -hı. bence. Hı -hı. E, bu kısmı ısrarla hep çiziyoruz, çizmeye devam doğru. edeceğiz. Doğru, bizim mesajımız orası zaten. Evet, e, enfeksiyon e, koronavirüs enfeksiyonunu önden e, bir hafta önceden e, müşterilerine haber veren Blue Dot... Ee, Kanada Menşeli BlueDot firmasının e, üzerinden salgınların yapay zeka ile kestirilmesini evet, konuşuyoruz. Evet. Ee, ee, hangi ülkelere yayılabileceğini, hangi bölgeye yayılabileceğini çok başarılı kestirmiş zannediyorum. Bu Çin'deki Yeni Yıl tatiliyle beraber zannediyorum. Evet, Onların evet, Yeni evet. Yıl tatiliyle beraber e, hava trafiği, hava yolu uçuşlarının sayısı artıyor ve oradan gelen bilgiyle. Ve biraz daha önden davranmasıyla kamu yetkililerini... ...sen şimdi bize o tarihleri ayrıntılı söyleyeceksin. Özellikle işte Asya'da ve Amerika kıtası üzerindeki birkaç tane ülkede... ...bunun hangi oranda görülebileceğini... ...tahmin etmiş ve oradaki şirketleri... ...başlıca şirketleri ve hükümetleri... uyarmış Evet asıl olarak zaten... ...Çin'in yılbaşı evet, e, tatili... Evet. E, ...bu salgını bu kadar hızlatmasına... ...sebef falan. E, salgının e, tıbbi boyutuyla ilgili çok fazla bilgi... ...vermeyeceğim ama Hı -hı. bildiğimiz ne? E, hızlı yayılan ama ölüm... ...oranı yani... ...vaka... E, yani virüsü taşıyıp da... Evet. ...hasta olup da ölen oranı... E, ...SARS'a göre çok düşük. Yüzde iki... SARS'ta 4-5 hatta 10 civarında. Ona çıktığı söyleniyor. Ee, daha az vaka var, daha yüksek ölüm var. Yani e, orantı olarak. Şimdi vaka çok hızlı yayınlığı için ölüm sayısı artabilir ama bulaşan, hasta olan insanların içerisindeki ölüm sayısı e, diğer e, daha önceki 2003'teki SARS ve 2012'deki MERS'e göre yani Orta Doğu virüsüne göre e, çok daha düşük ki MERS çok yüksek ölüm oranıyla yürümüştü. Çok daha az vakayla ama çok yüksek ölüm oranıyla yürümüştü. Şey bilgisini verelim mi bugünkü e, vakat şey ölüm sayısını 5 Şubat 2020 itibariyle 493 kişi. Evet en son insanlar. 25 bin civarında vaka Vakalar. var. Peki şimdi bu bu süreç nasıl yürümüş de bizim söylediğimiz yapay zeka ile öngörme testi nasıl gerçekleşmiş? Hı hı. 31 Aralık 2019'da yılın son gününde müşterilerine bildirilmiş. Bu Lütfat firması. O sırada biraz daha kazıyınca ortaya çıktı ki aslında Aralık ayının başında başlayan Öyleymiş. bir hastalık serisi var ama bunu tanımlamak, adını koymak vesaire çok hızlıca gerçekleşebilecek bir şey olay değil. İkincisi de zaten içine kapılıyla ve sansür ün yapmış bir devlet olacak karşımızda. Çin biraz da ondan da şüphe duyarız. Ama yine de kolay bir hikaye değil. O hayvan pazarıyla ilişkili ilişkisiz yaklaşık 50'ye yakın vaka var. Sonradan ortaya çıktı. Bir ay içerisinde. Bunun istatistikler dışında olup olmadığını araştırırken vesaire sonunda aslında 1 Ocak günü 31, Ar 31 Aralık günü Çin'de diyor ki bu durumda terslik var. 1 Ocak günü o ünlü hayvan pazarı kapatılıyor, kapatılıyor. Wuhan'da. Kendi tedbirlerini alıyorlar. Sonra da 3 günde bir e, vaka sayısı ve ölüm sayısını yayınlamaya başlıyorlar. Şimdi 24 Ocak günü 864 vaka var. Ölüm sayısı açıklanmamış ya da yok. O sırada ilk e, ya da ben buraya not almamışım. Hı -hı, Yanlış hı -hı. bilgi vermeyelim. Önemli olan şu 24 Ocak günü Çin virüsün 2-3 hafta içinde virüsün genomunu çözüp gen haritasını evet. çözüp bunu internette herkesin ulaşabileceği daha doğrusu ilgililerin ilgili olan herkesin ulaşabileceği bir açık paylaşım ortamına koyuyor. T yani daha ziyade tıp bilimiyle uğraşan tabii, değil mi? Tabii, evet. ilgili olan evet, yani evet. bilim insanlarının vesaire ulaşabileceği gibi. Hemen ertesi gün hı hı. Amerika'da diğer ülkelerde hemen ertesi gün bütün laboratuvarlar çalışmaya başlıyor. Uh -huh. Burada en önemli şey kaldı ki Almanya'dan e, Almanya Sağlık Bakanı'nın böyle canlı konuşmasını izledim. Çin'e büyük teşekkürler evet, evet. veriyor. Burada en önemli şey eski reflekslerden uzaklaşarak uh -huh. kendini içine kapanıp insanlar kendi iç, firmalar kendi içine kapanıp ona karşı ilaç geliştirme refleksinin dışında herkes her gelişmeyi paylaşıyor şu anda. Uh -huh. Bu benim hakikaten tüylerim dedi. Kendi kendine eden bir ki, gelişmeydi. Uh -huh. Çok önemli bir şey Eski dilin sürdürülebilme ihtimali yok artık. Yani sadece kendi içime kapanayım, parayı kazanacak kişi ben yapayım değil. Gerçekten ortak refleks geliştiriyorlar şu anda. Çünkü bu ortak bir kriz yani büyürse yayılırsa yani sadece şeyden de değil bu. Hümanist bir bakış açısıyla oradaki insanları kesin kurtaralım mı de değil. Bu hepimizin problemi. Bizim dünyamız yanıyor şu anda. Bizim evimiz yanıyor. İklim krizinde de olduğu gibi. Bütün insanlığı ilgilendiren. Ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğru, yani doğru. Ben başka bir şey daha söylüyorum. Ee, bir takım sebepler buraya itmiş olabilir. Evet. Bunun detayları ayrıca konuşulabilir Hı -hı. bilmiyorum. Ee, sevgili e, Haluk Bey burada olsaydı belki kesin anlatırdım. Ama çok önemli anlatırdı. değil. Ortaya çıkan manzara şu. Artık insanlar bu tür durumlarda. insanlar dedim bütün dünya üzerine evet. ilginmiş olan insanlar. Evet internete hızlıca koyup bunun herhangi bir yayın organı değil direkt birbirleriyle paylaşıp bunun üzerinden çalışıyorlar. Herkes şu anda bütün ilgili birimler bu virüsle, virüse karşı geliştirebilecek ilaç ve aşıyla ilgili çalışıyor. Hatta Northwestern University'den bir tane profesör, mikrobiyoloji profesörü diyor ki bu hız diyor, tarihte hiç görmediğimiz bir hız diyor. Bu Çok. işbirliği ve Hı. hız. Hiç kimse diyor normalde bilim yaparken herkes ne yaptığını saklamaya çalışır, gizlemeye çalışır. Didi. Hiç kimse evet yani konuşmazdı diyor kendini ne yaptığını anlatmazdı. Sonucu bulana kadar sonucu bulduktan sonra tabii ki bahsetmek istiyor. Ama burada egoları işte problemi ilk kimin çözdüğünü bir kenara bıraktık diyor. İnanılmaz bir bilgi akışı ve işbirliği var diyor. Herkes her gün neyi bulduğunu neyi geliştirdiğini birbiriyle paylaşıyor ve zannediyorum diyor bu açıklamayı bir 10 gün önce yapıyor. 3 ay içinde biz diyor ilk aşının geliştirilmesine şahit olmuş olacağız. Bu insanlık tarihinde bir ilk diyor. O kadar hızlı. Bunun altını çizmeyi çok istedik evet. zaten bu programı yaparken. Bunu yaparken dijital ortam kullanılıyor. Evet. Ortak bir yere, bir buluta, bir vesaire kurdukları, bir, bir kurdukları bir ortak herkesin ilgili herkesin aksisi olan herkesin ulaşabileceği yere e, ...açılıyor. Oradan... ...bunun üzerinden herkes çalışmasını yapıyor ve gelişmeleri paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar bu birbirine. Şu anda en önemli olay o gelişmeleri paylaşıyorlar. Hatta lablarındaki normal işleri bırakmışlar. Böyle 12 saat, 20 saat... ...kendi labında doktor öğrencileriyle... ...bunu çalışan insanlar evet. var. Bu tabii ki e, ekonomik olarak... ...zararını da engellemek için olabilir ama... Bence bu başka bir de başka coşku, başka bir şey başka bir evet, evet. anlamda. Yani buraya doğru gidiyoruz. Yani dünya buraya doğru gitmek zorunda. Ben bunu ısrarla iyimser, iyimser ideolojimle söylüyorum. Buraya gitmek zorunda. Eski dilleri değiştirmek zorunda kalacak dünya. Ee, ve internetin de, dijital platformunda da bu tür alanlardaki kullanımı daha çok artacak. Elimiz daha güçlü, imkanlarımız daha çok. Evet, evet. Bu, evet. bir yerden bizi gözetlese, sıkıştırsa da bir yerden de güçlenmemizi, daha güçlü çıkmamızı sağlıyor. Hı hı. Yani dijital platformların demi söylediğin gibi ortak dillerle... Ee, tek bir merkezin baskısını ya Çin devleti paylaştı. Evet, paylaşmak en, zorunda kaldı hem de yani. Belki zorunda kaldı belki paylaştı. Hmm. Belki kendisi cevap e, bir şey geliştiremediği için yardım ama açtı. Açtı. Yani e, hemen açtı ve belki Çin'den gelecek belki Amerika'dan belki bir taraftan. Belki gelecek, de ortak gelecek. olmayacak. Ortak gelecek. Yani iki belki. adımı sen yürüdün. Üçüncü evet. adımı ben atacağım. Beşinci evet. adımı öbür kez atacak ve ortak bir şey çıkacak muhtemelen. Bilimin evrenselliği dediğimiz tam da bu değil Muhteşem mi? Muhteşem bir evet. şey değil mi bu? Yani evet. bu gerçekten bu kadar hani e, ...bildik e, muhafazakar kapitalist ilişkiler içerisinde, hı hı. bildik kapitalist ilişkiler içerisinde herkesin kar amacıyla bilgi evet. kendine sakladığı bir ortamda bu bana çok umut verici geldi. E, hem e, dijital ortamı böyle kestirme için kullanılması, hı hı. yani öngörme hı hı. için kullanılması, ani müdahale evet. e, olayını organize edebilmek... E, önleyici tedbirleri artırmak... önleyici tedbirleri sistematize edebilmek hı hı. aynı zamanda ve kooperasyon sağlamak dünya çapında... Hem de e, buradaki ar arka plandaki aşı ilaç geliştirme çalışmasını yine büyük bir ortaklıkla yine internet üzerinden yapıyor olmak Doğru. aslında. Yani internetin yardımıyla ve o bezle yapıyor olmak. Öyle. Bana çok keyifli geldiği evet. için e, aynı coşku paylaşmak istedim. Yani ölümlerden <gülüyor> dolayı gerçekten çok üzgünüz. Biz de üzüntüyle takip ediyoruz ama... ...buradan da umutlanacak bir şeyler bulabilir miyiz diye düşünüyorken... ...bu haberleri bulduk, okuduk <gülüyor> ve sizinle paylaşmak istedik. <gülüyor> Kabaca bir toparlayalım evet. yani sonunda... ...BlueDot isimli bir Kanadalı firma... E, ...yapay zeka e, temelli çalışan bir tarama sistemiyle... ...bütün dünyadaki gerekli alanlardan, alabildiği alanlardan verileri alıyor. Bu şey değil, hasta kayıtları değil. değil. Şimdiye kadar bildiğimiz aha, kadarıyla aha. hasta kayıtları değil... Yazışmalar, şeyler, yazışma deyince devlet yazışmasından bahsetmiyoruz. Forumlarda, evet. bloklarda, gazete haberleri, Haberler. televizyon haberleri 65 dilde ayrıca takip ediliyor. 65 ayrı yerel dil ya da toplam dilde. Ve bir algoritma eşliğinde bir yerde anormal artan bir hastalık varsa... Bunun önden haber veriyor. Bu sefer bence biraz daha şey olmuş. Geriden yani yeteri kadar hızlı değil daha da hızlanabilir. Kendi reklamlarını da yapıyor olabilir. Yap, Hiç önemli olabilir. değil ama muhteşem olabilir. bir şey bence bu bu fikir. Bir de arka planda aşı geliştirilirken, ilaç geliştirilirken bütün dünya bilim insanları şu anda internet üzerine kurdukları bir haptan bütün bilgileri paylaşarak Aşı ilacı geliştirmeye çalışıyorlar. hap dedik sürekli onun adını da verebiliriz. Şöyle nasıl okunduğunu bilmiyorum bir kısaltma ama Bio R X I V diye bir tek bir kelime gibi duruyor bu. Bu hı hı. buraya girdiğinizde siz de bilim insanların ya, yani orada paylaştıkları genomu yayınladıkları makale sonuçları bırakmadım. görebiliyoruz. Evet ben bu be akşam. Vix. Evet Bio Ha makaleleri vesaire görebiliyoruz. görebiliyoruz. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir şey. Gerçekten Başık. öyle. <gülüyor> Evet. Öyle bitirelim haftayı o zaman. Bugünkü Umutlu programımız, gelişmelerle. <gülüyor> e, kaydımız bu kadar. E, biz bu programı 5 Şubat'ta yaptık. Virüsle ilgili konuşurken, salgınla ilgili konuşurken tarihleri Tarih, söylememiz gerekiyor. gerekiyor. Hemen Evrim Ağacı'ndan e, bahsedeyim. Kısaca e, oradan e, tıbbi bilgiler alabilirsiniz. Evet onların YouTube kanalında çok yeni yayınladıkları bir video var. Selahattin Masa da bizimle beraber çok, teşekkür, çok, çok teşekkür ediyoruz. İyi Elde hafta de sonları. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.